Merhaba Bir Söz Küçük programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün Ece Öztan ve Burak Ülman bizimle birlikte olacak. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Merhaba. Hoş bulduk. E, i̇lk önce biraz sizi tanıyalım, sonra devam edelim. Evet, e, ben Burak Ülman. E, arkadaşım Ece Öztan'la beraber buradayız. Başka bir okul mümkün girişimini e, size tanıtmak, e, bu, bu konudaki sorularınızı cevaplandırmak Adına buradayız. Başka bir okul mümkün girişimi 2009 yılında e, ufak bir kadroyla e, başlayan, daha sonra kendini e, daha geniş bir kitleye yayan, daha sonra dernekleşen, şimdi de e, çalışmalarına e, en az e, 30-40 kişilik bir grup halinde devam eden bir girişim. Amacı e, başka bir okulu kurmak. <gülüyor> Bu başka bir okulu ilkokul okul dan itibaren kurmak ee, ve e, bu çerçevede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet yani aslında sadece e, okul kurmak yani bir, bir avuç insanın bir araya gelerek e, değişik bize göre bir okul kuralım gibi e, bir fikri, fikrin etrafında bir araya gelmesinden öte aslında eğitim konusunda derdi olan ve e, eğitimin kamusal bir hak olduğu anlayışından yola çıkarak ama aynı zamanda bunun e, hem özel okullarda hem de devlet okullarındaki problemleri bir araya getirip düşünen ve bunun ötesinde bir model oluşturma gayesi güden bir oluşum bu. Yani evet, tek baş... okul kurma değil. değil. Yani Hı -hı. Başka bir okul kurmak dediğimiz Hı -hı. zaman aslında hani modeli oluşturmak, Hı -hı. o model çerçevesinde diğer örneklerin de takip edebileceği gerçekten Hı -hı. ülkedeki temelli Eğitim sorunlarını e, ve farklı sorunları aşmayı öneren bir modeli hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. Amacınız yani e, bu model. Evet as aslında model. Yani tabii bunun yani ilk adımı olarak bir pilot okulu kurmamız gerekiyor. Onu hayata geçirmemiz, insanlara onu ikna edebilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. O yaşa yaşanabilir, yaşatılabilir bir şey olduğunu göstermemiz gerekiyor. Onu kurduktan sonra orada dur zaten ilk adımımız o. Ondan sonra da hani bu modelin Türkiye e, Diğer genelinde. okulları etkilemek aslında. E, diğer okulları etkilemek de tabi amaçlarla. O da dolaylı bir etki. etki ama hani gerçekten e, köklü bir etkilemiş şimdiden bahsediyoruz. Belki isterseniz hani bu okul projesinin e, okul modelinin neye, hangi saç ayaklarına dayandığından hızlıca bahsedelim. Evet, o. Ki Hı -hı. o Kelerden. farklılık ortaya çıksın. Hı -hı. E, en temel Dört ekseni olan, daha doğrusu en temelden başlayalım. Dört ekseni var bu okul projesinin, okul modelinin. Birinci model, birinci eksen alternatif eğitim anlayışının olması. Bu iki anlamda aslında alternatif kelimesini okumak lazım. Bir tanesi hakim olan eğitim anlayışının ötesine geçen çocukların... Kendi kişiliklerini, kapasitelerini, öğrenme hızlarını, kiş, e, e, diğer etkenleri hesaba katan çocukları bir şekilde ezmeyen, tektipleştirmeyen, onları alan açan bir eğitim anlamında alternatifi kullanıyoruz. İkincisi de daha pedagojik anlamda alternatif pedagojik yöntemleri kullanmayı, iç, e, hesaba katmaya, yani daha iç, içlemeyi e, ve bunları kullanmayı hedefleyen bir sistem kurmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla birinci ayak eğitim alternatif eğitim ayağı. İkinci ayak e, finansman ayağı. Özgün tamam. finansman ayağı evet. E, az önce biraz bahsettim aslında tam da içimizi yakan şeyden yola çıktık ve e, nedir bu? E, bir yanda devlet okulları var. Son derece işte eğitimin giderek kalitesizleştiği e, ve de işte çok kalabalık sınıflarda eğitim veren, diğer yanıyla bahçeleri otopark olan bir e, kamusal eğitim sistemimiz var giderek eriyen ve e, hızla aslında bütün e, öğretmenlerini de özel sektöre e, geçirmeye başlayan diğer yandan da tümüyle bir tane mantığıyla hareket eden özel okullar var e, kantininden bakın işte e, diğer sosyal aktivitelerine adeta e, her şeyin e, bilgi üretim sürecinin bir metaya dönüştüğü, her şeyin pazarlandığı ee, öğrenci değil aslında müşterilerin e, olduğu bir sistem bu sistemde yani hem çok büyük paralar ödemek zorundasınız hem de aslında aldığınız eğitim ne derece böyle bir ticari mantık içerisinde ne derece bizim en azından ilkelerimizi hayata geçirebilirsiniz çok tartışmalı bir şey çünkü kuruluş mantığına aykırı işte bizim özgün finansman dediğimiz bu ikisi arasında bir model nedir bu model? E, bu model e, ticari bir amaç gütmeden Okulu kurmak. Tabii ki bunun için paraya, mesela mekana, arsaya ihtiyacımız var. Tabii ki yani paraya bulaşmadan bu iş olmayacak ama en azından derdimiz bizim bir işte vakıf kurduk ve bir okul kuruyoruz değil. Baştan zaten çocuğu olsun olmasın bu ilkelerle bir araya gelen eğitim için bir araya gelen insanların kurduğu bir şey. Biz okul kurup para kazanalım demedik. <gülüyor> yani. Böyle bir derdi var. Bunu nasıl hayata geçireceğiz derseniz tabii ki dışarıdan bir e, en azından okulun kuruluş sürecinde bir e, finansman ihtiyacımız olacak. Bu konuda zaten çalışmalarımız da sürüyor. Programın sonunda çağrıyı da yaparız elbet ama e, okul işleyişinde nasıl bir bu finansmana özgün nedir diyelim ki e, dezavantajlı gruplara e, öğrenme güçlüğü olan çocuklara okulun bulunduğu bölgedeki farklı çocuk gruplarına ulaşmayı hedefliyoruz bunu nasıl yapacağız işte ikinci aile modeli olabilir destek aile uygulamaları olabilir literatürde de pek çok şey var yani bunu hayata geçirecek işlerle kazanacak mekanizmaları üreteceğiz şu anda da hali hazırda bu konuda çalışan komisyonlarımız var mesela. Nasıl bunu hayata geçirebiliriz? Finansman bacağımız kısaca evet. bu. Yani üçüncü ayak ekoloji ayağı. Hı hı. Yani bu okul modelin, bu başka bir okul mümkün modelinin dayandı. Üçüncü eksen ekoloji. Burada ekolojiden kasıt yani bu tip bir, bir basit düzeyde çevreciliğin ötesine geçen bir şey olmak durumunda. Yani işte kağıtları bir yere toplayalım plastikleri bir yere toplayalım ötesine geçen gerçekten insan doğa ilişkisini kökünden sorgulayan dolayısıyla başka bir ekolojik uyumun sürdürülebilir bir yaşam pratiğinin mümkün olduğunu her şekilde içselleştirecek bir eğitim sistemi yaratmak yani burada benim verdiğim bir örnek vardır Hep tekrar edeceğim onu yani derslerde bile hani çok ufak tefek uygulamalarla bunu hayata geçirmek mümkün. Mesela bugün e, her öğrenci özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler havuz problemleriyle karşılaşır. İşte iki musluk var. Boşalt, dolduruyorsunuz bir musluktan öbüründen boşaltıyorsunuz. Kaç saatte boşalır dolar. Yani bu soru mesela hani su denen varlığın. Ee, verili kabul ediyor yani sanki dünyada su böyle doldur boşalt doldur boşalt <gülüyor> hiçbir problem yokmuş gibi havuzu e, dolduruyoruz boşaltıyoruz yani baştan yanlış bunu mesela yağmur suyunu toplama atık suları toplama problemine e, dönüştürüyoruz dönüştürür, dönüştürürsek mesela gerçekten hem sürdürülebilirlik anlamında hem de suyun böyle verili bir varlık olmadığı anlamında bize faydalı olabilir. Dolayısıyla ekoloji boyutunu içselleştirecek öğrencilerin sadece öğrencilerin değil, okulun bütün bileşenlerinin ekoloji meselesini içselleştirerek yaşayacakları deneyimleyecekleri bir Model kurguluyoruz. Bizim için çok temel e, ayaklardan bir tanesi. Dördüncüsü de demokratik yönetişim. Evet, demokratik yönetişim aslında tüm karar alma mekanizmalarına okulun bütün bileşenlerinin katıldığı bir model oluşturma. E, yani modelimizin daha doğrusu e, demokratik yönetişimle ilgili kısmı bu ilkeye dayanıyor. E, mesela örnek vermek gerekirse bir okul meclisi, okul parlamentosu. E, öğrencilerin doğrudan e, kendileriyle ilgili bütün alanlarda söz sahibi olduğu. Yani bir bu şey değil çünkü demokratik katılımcı işte e, özel bireyler yetiştirmek bugün açıp baksanız hep bütün aslında e, programlarda bulabilirsiniz özel okullarda da devlet okullarında da ama mesela gerçek anlamda karar alma süreçlerine okulun bileşenlerinin katılımını sağlamak için e, somut mekanizmalar kurmak zorundasınız. Bunu e, yani lafta yazmanın hiçbir anlamı yok dolayısıyla da bunun üzerine e, literatürde de var e, uygulamalar da var dünya. Da, e, okul meclisi oluşturmayı ve bütün birleşenlere bu sürece katmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda demokratik yönetişim bu okulun Kuruluş sürecine de damgasını vuran bir şey. Yani bu oluşum, bu bir buçuk senedir bu hale gelmesinde aslında eğitimcilerin, ebeveynlerin, öğretmenlerin, farklı uzmanların bir araya gelerek aynı ilkeler doğrultusunda karar aldığı hatta konsensusla yani. <gülüyor> <Uzlaşmayı>, <gülüyor> uzlaşmayla sürekli, olarak, sürekli denediğimiz. olarak denediğimiz bizim için de bir öğrenme süreci açıkçası. Biraz böyle sürecin ağır... Evet. nedeni de bu. Burada belki Hı -hı. hemen şeye geçmek lazım. Yani bu kuruluş aşamasında çok farklı insanlar var. Veliler var, eğitim eğitimciler var, eğitim Hı -hı. uzmanları var. Hı -hı. Ondan sonra gönüllüler var. Hı -hı. Çok farklı bileşenleri var. Bizi birleştiren ilkelerimiz var. Yani bu ilkelerden bahsetmek lazım. Belki başta söylememiz gere gerekiyor evet, da evet. atladık. Hı -hı. Bu ilkelere bağlılık bizi bir arada tutuyor. Yani okul model projesini model arayışımızın arkasında ve bu ülkelere bağlılık var nedir bu ülkeler eşitlik toplumsal adalet düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü hareket özgürlüğü seçim özgürlüğü dayanışma çoğulculuk toplumsal duyarlılık, fiziksel şiddet karşılığı, sözlü şiddet karşılığı, psikolojik şiddet karşılığı, ayrımcılık karşılığı ki bu milliyet, ırk değil, din, cinsiyet, dinsel yönelim, ekonomik, e, sosyal, fiziksel bir sürü alanda e, ayrımcılığa karşılık, ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, e, denetimcilik, eleştirellik farkındalık, e, empati gibi. Yani çok temel aslında evrensel İlkeler bizi bir arada tutuyor ve sürekli olarak yaptığımız, ad, attığımız adımları, aldığımız kararları hep bu ilkeler ışığında süzerek e, e, hareket ediyoruz. Ve kurmaya çalıştığımız model de yani hem çıktısı olarak hem gir, bu, bu ilkeler hem girdi hem de çıktı olarak da buradan çıkacak insanların işte bu değerleri içselleştirmiş olmasını hayal ediyoruz. Ki bu da bir toplumsal dönüşüm projesinin parçası olduğunu söylüyor aslında bu ilişim. Evet. Şimdi aslında kısa bir araya gireceğiz, müziğimizi dinleyeceğiz. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Tamam. <gülüyor> tamam. Peki. You miss it. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, şimdi biz e, dernekten devam edelim. Bir derneğiniz var aslında kurduğunuz. Evet. Ondan biraz bahsedersek. Tabii, yani Bu işte e, ufak bir grubun başladığı, e, kurguladığı bir hareket idi. Ondan sonra bunun tabii toplumsal bir misyonu olması gerektiği yani model üretme amacıyla ortaya çıktığı için daha geniş bir tabana yayılması gerektiğinden hareketle bunu dernekleştirdik. Şu anda biz bu bu ülkede daha farklı bir eğitimin olabileceğini başka bir okulun mümkün olabileceğini savunan dernek bir dernek olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu arada kardeşlerine dernekler de var bizimle işbirliği yapan alternatif eğitim derneği gibi mesela bize bu konuda çok destek oluyor. Yani Bunu biz bir, bir okul kurmaktan ziyade bir model olarak kurgulamak için daha geniş bir toplumsallığa yayılabilmek için dernekleştik en, en son aşamada buradayız. Evet. Ee, peki şimdi hani bu demokratik bir hani okul istiyorsunuz ariyetten bütün öğrencilerin evet. e, işte, İş evet, eşit eşitliklere sahip olduğu. Peki hani bir de e, demek demokratik olmak için okullarda da hani e, tek şube olsun istiyorsunuz yedilerden mesela sadece bir yedi a olsun istiyorsunuz. Aslında hani bu e, birazcık da diğer öğrenciler için haksızlık olmuyor mu? Ya evet bu sayı meselesi çok sıklıkla bize sorulan bir şey. E, çünkü sayının küçük olması şöyle yanlış anlaşılabiliyor. Sanki bir tür butik otel şey butik okul. Özelden <gülüyor> diyemedim <gülüyor> butik ve okulu yan yana getiremedim dikkat ettiyseniz olacak iş değil çünkü yani hani böyle bir şey değil. Yani bu küçüklüğü hedeflememiz tümüyle. Ee, sen de söyledin hani e, bu demokratik e, e, yönetim meselesini hayata geçirebilmek için e, ama bu şey engel değil yani bu okulun kopyalanmasına yani kopyalanmak kötü bir kelime oldu ama yani hani bu modelin daha doğrusu yaygınlaştırılmasına ya da başka işte bomblar açılmasına engel değil. Tabii zaten Aha. yani bunu bir model olarak kurgulamak istediğimizi hani başından beri vurguluyoruz. Ee, amacımız küçük olsun, bizim olsun gibi bir anlayış değil. adım Amacımız küçük olsun, model olsun. Ee, sebebi de şu yani ancak küçük okullarda demokratik e, yönetim modellerini okul parlamentosunu, meclisini işletmeniz mümkün. Dolayısıyla hani, tek şube gibi bir duruşumuz aslında bu buradan kaynaklanıyor. Yoksa küçük, bize özel, ait butik otel kilimesi, yani şu güzel bir nitelendirme oldu. Var çünkü öyle okullar. Öyle bir derdimiz yok. Ee, bir de hani Engelliler için farklı e, bir hani, eğitim düzeyi yapmak istiyorsunuz galiba. Aslında bundan birazcık bahsedebilir misiniz? Hı hı. Yani aslında bugün engellileri mesela kaynaştırma eğitimi denilen bir e, kavram var. Yani kaynaştırma eğitimi e, karma okullarda engellilerin e, okuması yani farklı türde. E, engelli çocukların. Şimdi bu bunu hayata geçirmek çok ıı, önemli çünkü özel okullar genelde bunu yapmıyor çünkü bu salt rekabete dayalı bir sistem içerisinde. Hatta gene de yapsa yapsa devlet okulları yapıyor. <gülüyor> yani evet, devlet evet. okulları yani kimseyi işte engelli olduğu için en fazla veliler bir araya gelip işte bir rampa koyuyor ya da elimizde zihinsel engelli çocuklar için belki özel eğitim olmuyor ama okul kendi içinde bir mekanizma ile bunu çözmeye çalışıyor. Özel okullar tam tersine o başarı grafiğini düşürecek. <gülüyor> Kimseleri pek yani okullarına sokmak Tabii, istemiyorlar evet. yani. Belki böyle sembolik işte bir takım şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla biz bunu önemsiyoruz. Yine komisyonum, eğitim komisyonumuzun çalışma alanları içerisinde bu konuda çözüm önerileri geliştirmek. Evet bu bağlamda Siz... özel eğitime ihtiyacı olan engelli ve öğrenme güçlüğü olan tüm çocuklar için özel öğretim programları oluşturmayı hedefliyoruz. Evet. Tabii buna uygun öğretim materyallerinin temin etmeyi düşünüyoruz ve bunu fiziksel altyapısını da kurmayı düşünüyoruz imkanlar çerçevesinde. çalışan... Böyle, böyle kesin bir Hı -hı. hedefimiz var. Evet. Hem bu tür çocuklar hem dezavantajlı gruplar Grup çocuklarına ve çeşitli burs sistemleriyle evet. yani mümkün olduğu kadar geniş tabanlı bir model kurgulamaya çalışıyoruz. Bu alanda çalışan STK'lar mesela. Yani bizim Hı -hı. Hı -hı. ileriki dönemlerde birlikte dayanışacağımız ya da bu modeli geliştirirken başvuracağımız Merciler olacaktır. Peki aslında sizin yapmak istediğiniz eğitimle şu anda olan eğitimi nasıl uyuşturmayı düşünüyorsunuz biraz da ona? Evet, şimdiki eğitim sistemimiz tamamen sınavlara dayalı, evet. işte at yarışında olan çocuklar şeklinde evet. aniden bir sistem. Ee, kısaca şöyle diyebiliriz. Biz okulu, ilkokulu baştan yani 0-1. <gülüyor> yıldan başlatmayı düşündüğümüz için hani biz 8 sene sonrasını soruyoruz aslında ne yapacağız? Yani, keşke insanlar 8 sene sonrasını görebilseydi. Biz Bütün eğitim sistemi aslında hayatın bütün işleyişine ters şekilde bir kurulmuş durumda. yani Hiçbir şeyi öngöremezken hayatımıza dair ee, çocuklara 8 yıl sonra sen bu sınava gireceksin türünden bir hedefle bir takım zorunlulukların içine tutuyoruz. Bizim anlayışımız bu sınav sistemini bir şekilde yok saymadan çocuklara araştırmayı, öğrenmeyi, kendi becerilerini ortaya çıkarmalarını, kendi içlerinde yatan alanları keşfetmeyi sağlamak. Bunu yaparsak bir öğrenci SBS zamanı geldiği zaman ben bu okula Olabilir. gitmek istiyorum, şu sınava girmek istiyorum, üniversitede şuraya gitmek istiyorum diyebilecek ...yeteneklere sahip olduğunu düşünüyor, olacağını düşünüyoruz. Biz bunu sağlayabilirsek gerisi gelir zaten. Ee, ve dolayısıyla böyle bir sınav baskısı üzerinden kurulamayız. Ama öte yandan öğrenciler bu sınavlar eğer 8 sene sonra da devam ederse... ...10 sene sonra da devam ederse benim bu sınava hazırlanmam dediği zaman... ...okul olarak bunun altyapısını sağlamak durumundayız. Yani böyle de bir hani dışlama söz konusu değil. Ama temel olarak bizim düşüncemiz öğrenci zaten ne istediğini... Ne, tespit edebiliyorsa içindeki o gücü, ilgi alanlarını çıkartabiliyorsa bir sorun olmaksızın bunu, bunu atlatacağını düşünüyoruz. Ve aslında anlayarak öğrenmeli, değil mi? Yani evet, ver yani, değil. Tabi tabi. Tabii tabii. Yani hani e, ezbere dayalı eğitim meselesi zaten hani artık ee, belki bizim dönemimizde daha Tabii. çok ağır bir sorundu. Şimdi şimdi biraz hani ders kitapları yenilendi falan bu konuda bir sürü okulda çalışıyor. Ee, en temel yani bütün bunları yapıp... Aslında hani, belki eğitimle ilgili temel ilkelerimizi söylersek bunun da evet, cevabı evet, ortaya Hadi evet, Ne diyoruz biz yani öğrencilerin farklılığını merkeze, çeşitliliğini merkeze alıyoruz ve hepsinin kendine göre yetenekleri olduğunu... Demek ki çok öğrencilerin çok yönünün farklılığını kabul ettikten sonra kişisel motivasyonun öğrenme sürecinin başlangıç noktası sayılması gerektiğini, öğrenmenin hata yap öğrenci'nin öğrenme sürecinin hata yapma hakkının teslim edildiği hatanın evet. cezalandırılmadığı gayet Hı -hı. doğal bir süreç oldu öğrenmenin uygun öğrenme stratejileri ile desteklenmesi gerektiği, öz değerlendirmenin esas alınması gerektiği gibi farklı ilkesel eğitime dair ilkesel duruş şeylerimiz var, noktalarımız var. Peki bu konuda çocuklarla yaptığınız çalışmalar ya da aklınızda yapmayı düşündüğünüz çalışmalar var mı? Ya elbette tabii ki bu girişim sadece işte ebeveynler, veliler neyse, veli kavramını da pek sevmiyorum ama eğitici, eğitim alanındaki uzmanlar ve gönüllerden oluşan bir yapı değil. Aynı zamanda çocukları da bu yapının içerisine katmak ve doğrudan öğrencileri de onların düşüncelerine de başvurmak gibi bir derdimiz var. Zaten hani eğitim bilimci arkadaşlarımız da yaptıkları çalışmalarla sürekli çalışmalar bunu bu, bu, bu açıdan bizi besliyorlar aynı, aynı, aynı zamanda kendimizin de bir projesi var daha henüz ufak ufak başladığımız ama küçük küçük kayıtlar alıyoruz çocuklarımızdan ee, nasıl bir okul istediklerine dair yani parkta işte çevremizdeki çocuklardan o kadar güzel o kadar yaratıcı düşünceler çıkıyor ki yani aslında bizim bu ilkelerimizi kendimiz tabi ki gelip bir araya düşünüp kurduğumuz şeylerden öte çocuklara bırakınca çok iyi fikirler de çıkıyor. Evet. Özellikle yaşı daha küçük çocuklar. Çünkü bir süre sonra eğitim sisteminde havuz istiyorum diyebiliyor. Evet. <gülüyor> Siz Sadece nasıl istiyorsunuz? Ee, aslında sizin e, tasarladığınız model okul tam benim istediğim bir okul diyebilirim. Çünkü Hı -hı. hani e, sizin amacınız sonuçta ne istediğini bilen çocuklar yetiştirmek. Eşit çocuklar yetiştirmek. E, ve hani ben, bana sorarsanız ben şu yaşıma gel, geldim ve hani bir sene sonra e, ne istediğimi bilmem gerekiyor. Ama ben hala e, yani aradayım. Ne istediğimi bil, bilmiyorum. Yani biliyorum ama tam evet, olarak bilmiyorum evet. aslında. Sınava, sınava mı gireceksin? E, ben aslında ikinci senem bu sınava Hı -hı. girdiğim. <gülüyor> Seneye bitiyor benim de artık. Evet. Evet. E aslında bence hani sırf Gülce için değil bütün öğrenciler için e, öyle olması istenen bir okuldur. Çünkü e, şimdiki eğitim sistemine göre daha rahat olabileceğimiz, daha düşünerek hareket edebileceğimiz bir eğitim sistemi bence. O yüzden herkes ister böyle bir okulda. evet. evet. <gülüyor> Sizlerin desteğini Daha, daha eğlen, eğ, eğleneceğiniz <gülüyor> kesin <kesinlikle. gülüyor> Peki teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Buraya geldiğiniz için Çok, çok güzel, güzel bir program, bir program bir Teşekkür çok ederiz teşekkürler. <gülüyor> ee, Bu arada ben hemen e, Mail adresimizi vereyim www.sözküçüğünradio.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı atabilirsiniz. Peki teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere. Edelim. Görüşmek üzere. Söz